Çok güzel bir pazartesi dileğiyle Bilgi Çağı'nın hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Program ortağı Murat Loster. Günaydın. Ve konuğumuz Sayın Avukat Vedat Gürer'le birlikte. Bugün e, gerçek anlamda ileri teknoloji ve hukuk konularına değineceğiz. Yani eğer robot robotlar konusuyla ilgileniyorsanız mesela üç boyutlu printerlarla ilgileniyorsanız görünmeyen teknolojilerle nanoteknolojilerin robotları nanorobotlarla ve diğer konularla ilgileniyorsanız işte o gün bugün evet yani <gülüyor> evet. 28 dakikalık parçası <gülüyor> <gülüyor> bize şey yeter. sevgili Vedat Bey bu konularda hele nanoteknoloji konusunda bir ara bayağı evet. e, <gülüyor> yoğun ilgileniyordunuz evet Meraklı olduğu için kendisi birkaç öncü çalışma gibi bir öngören şeyler fakat devamlı getiren de hiç bir genç olmadı yani böyle biraz daha gençlerin insan hani çalışmasını istiyor. Ben hala merak ettiğim alanları inceliyorum özellikle bu 3D printing üç boyutlu baskı konusu yani birkaç yıldır çok ilginç sonuçlarla yol açmaya başladı. O yüzden hani buranın geleceğini çok büyük görmeye başladım yani açıkçası. Ben izin verirseniz kısacık bir giriş yapayım. Evet, Olayın nedir, hukuk tarafına nedir? girmeden önce. 3 boyutlu printer ne iş yapar? 3 boyutlu printer ya da 3 boyutlu yazıcı, yazıcı günün sonunda mürekkep püskürtmeli yazıcılara çok benzeyen bir mantıkta çalışır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar bir kağıdın üzerinde... Mürekkebin içinde bulunduğu kafa sağa sola doğru giderken tam bulunması gereken noktaya geldiğinde kağıdın üzerine kısacık bir mürekkep püskürtürler. Hatta olmakla beraber e, biçim olarak çok benzediği için tükürürler demek istiyorum. Doğru. E, ve bunu bir taraftan kağıt ileriye doğru giderken e, kafada sağa sola doğru gittiğinde sonuç olarak o noktalar o püskürtülen mürekkep noktacıkları ben uzaktan baktığımda. İstediğim fotoğrafın ya da yazının kağıdın üzerine basılmış olduğunu görüyorum. Aynı metodolojiyi alıp e, mürekkep yerine belirli bir ısıda bilinen, belirli sabit bir ısıda eriyen ama e, tekrar soğuk havayla, soğuk hava dediğimiz oda sıcaklığındaki soğuk havayla karşılaştığında anında tekrar sertleşerek donan bir plastik malzemeyi bir zemin üzerine, Yine püskürtmek ya da tükürmek mantığında çalışan bir yapı elde ettiğimizde ve bu püskürtme işlemini bir kağıt gibi bir yüzenin her noktasına sadece bir damla plastik yerine üst üste üst üste üst üste farklı farklı plastikleri damlatmak ya da püskürtmek yöntemini çalıştırdığımızda aslında geriye elle tutulabilen yani üç boyutlu Cisimler çıkıyor. Yani bu böyle molekülün programlanmış moleküllerin bir araya getirilmesi gibi. Oh, çok Yok, o o çok o siz hani bu <gülüyor> mu, start startrek? <gülüyor> çok Hayır burada, yani, burada <gülüyor> çok basit bir şekilde şöyle düşünün benim elimde bir tane e, yapıştırıcı var Ama molekül derken senin o tükürdü dediğin küçücük şeyi ka kastettim Yok molekül ondan çok küçük yani evet, o yine o nereden baksan evet, hani evet. birkaç mikron evet, kalınında evet. yine nereden baksak birkaç milyar molekül ediyor o bir, bir noktada O tükürülen şey kaç? Molekül ve eşdeğer mesela çoklaşık olan yani öyle hani milyar trilyonlarca değil trilyon mi? değildir ama milyardır. Hı hı. Peki. Ee, yani moleküllerimi bu... değiştirmem lazım. Evet. Okay. Ee, şunu düşünebiliriz. Elinizde bir yapıştırıcı var. Kağıt yapıştırıcı. Normalde ne yaparsınız yapıştırıcı kağıda sürersiniz, yayarsınız. Sonra bir başka kağıda getirip yapıştırırsınız. Şöyle yaptığınızı düşünün. Geldiniz yapıştırıcıdan masanın üzerine bir damla döktünüz. Beklediniz kurudu. Onun yanına bir damla daha döktünüz. Yine kurudu. Sonra bir tane daha yaptınız. Böyle diyelim bir üçgen yaptınız. Sonra üçgenin tam ortasına ikinci kat bir katman daha yaptınız kuruduktan sonra. Hmm. Aslında son derece yavaş ve son derece kaba. Çünkü her bir e, kağıt yapıştırıcı damlası kocaman. E, üç boyutlu yazıcılarla karşılaştırdığımız zaman aslında siz elinizle üç boyutlu bir cisim yaratmış oluyorsunuz yapıştırıcıyı kullanarak. Üç boyutlu yazıcı böyle çalışıyor. Çok hassas mikrona yakın seviyede yani milimetre altı seviyede çalışma başarısı var. Ee, i̇çinde kullanılan plastik e, ya da e, petrol bazlı Oy. malzeme e, son derece hassas. Kaç derecede sıvı hale geldiği ve hemen oda sıcaklığına döner dönmez kaç derecede sertleşeceği belli. Böylece nispeten hızlı bir şekilde mesela işte 15-20 dakikada kendinize eee Er, eritip dondurup eritip dondurup e, altı yüzünde de e, olması gereken noktaların, çukur şeklinde olması gereken noktaların olduğu bir zarı basabilirsiniz. Tabii, yani yapı zaten... bu. Yani Gidin zar atıyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Hazarat yani hani. Ama, ama tabii ki şimdi esas amacımız o değil. E, bunu yaparken e, parçaları replika etmek. Niye ama tavlanın zarı kaybolmaz tabii. mı hocam? Yani. yani değil mi? Orada hemen o anda e, oluşuyor. E, buradaki bence e, ilginç olan şey tabii neyi basıyorsunuz? Evet. Ve nasıl basıyorsunuz? İşte burada, hukuk yazılıma, burada da devreye giriyor. Evet, yazılıma ve biraz patent haklarına fikir, e, fikri mülkiyete giriyoruz burada. Ya şimdi endüstriyel tasarıma değil mi? Tabii ki. Yani buradaki... E, Güzellik şu, diyelim ki ben Kaliforniya'da e, bir şey çiziyorum ve bunu internetten size atıyorum Türkiye'deki, sizin printerınızdan çıkıyor. Şimdi o andan itibaren e, inanılmaz bir şey sağlıyoruz ortada. Üç boyutlu bir nakliye sağlıyoruz. Maliyetten tasarruf ediyoruz belki. Sizin burada üretim prosesiniz değişiyor. Şimdi buna nerelerde ihtiyacınız olabilir? Ne bileyim evde kullanmış olduğunuz bir protez, bir doktorun ihtiyacı olan bir protez. Ameliyat sırasında gerekli doneleri bir merkeze veriyorsunuz orada o sırada software çalışıyor sizin ameliyathanenizde kullanacağınız e, protez beliriyor anında orada onu kullanabiliyorsunuz örneğin böyle bir sağlık uygulaması olabilir daha da küçülebilir bunlar yani daha da hassaslaşabilir. Bir çok şeyi var. Ee, Sanayi casusluğunda en çok kullanıldığını duydum. E, şimdi tabii ki yani e, eskiden siyasi tezgahlar da yani siyasi dediğimiz hani e, replikaya bilgisayar yani. kumandalı <gülüyor> cihazlar ama bunlar bir şey üretmiyordu. Oraya <gülüyor> bir bütünü veriyorduk mesela evet. bütün bir plastiği, bütün bir ağacı ya da bütün bir metali veriyorduk. O onun üzerinden oyma suretiyle istediğimiz cismi yapıyordu. <gülüyor> Yazıcıların becerisiyle becerisi ise oyma değil, yoktan var edebilme. Tabii yani dolayısıyla oymada tabii ki çok biraz şekil bağımsızsınız ama burada girift bir şekli bir helozonu bile örneğin e, size oluşturabiliyor karşınızda. Yani üç boyutlu bir şeyi e, yapabiliyorsunuz. O yüzden de çok e, e, gelecekte de çok kullanılacağına dair bir e, şey var varsayım var. Peki, size bir şey soracağım şimdi ben kelimelere çok takılırım Hı -hı. yani etimolojik olarak printer demek yazıcı demek evet, o zaman bu aygıta. Plotter demek daha doğru e, bence. Değil mi? Yani, <gülüyor> yani, yani çünkü bu, yazıcı deyince illa iki boyutlu işte elin boyu olan oluşturucudu bir... mu diyelim o zaman? Ne diyelim? Mesela. Yani? Replikatör. Mesela şeyde öyle ismi yani. Usta yani bence bunun adı değişir arkadaşlar. <gülüyor> Böyle gitmez bu yazıcı yazıcı diye. Ee, ne yazık ki değişti zaten. Yazıcı diyen pek kalmadı. Ne e, diyorlar? Printer. <gülüyor> Can, işte yani çünkü Türkçe artık aynı hani evet, şey olduğu aynı için şey. Hani. Burak, <gülüyor> <gülüyor> aynı olduğunu farklıyım ama zaten şunu söylemeye çalışıyorum terimleri e, dünyada oluşturanlar o teknolojileri yaratanlar olduğu için e, ve bu teknolojiyi yaratanlar da bu teknolojiye 3D printer işte <gülüyor> üç boyutlu yazıcı dedikleri için e, etimolojik olarak söylediğinde sonuna kadar katılmakla beraber Yakın zamanda bu kavramın adının değişeceğini düşünmüyorum ne yazık. En azından Türkiye'de biz değiştiremeyiz. Yurt dışında değişirse biz de o, o, bu sefer onu kopyalarız. Psikolojik bir şey olabilir mi burada? Mesela insanlar milyon yıldır printer satın almaya alıştı. Hı hı. E, aşina olduğu bir kavram ve bir alet. E, buna da aynı atla istediğin kadar 3 de üç boyutlu de ne dersen de buna da printer de, dendiğinde en azından... E, ...psikolojik olarak bir yadırgama olmaz. Aa bu çok marifetli bir printermiş e, deyip daha da yani, ilgi duyulabilir ev, mi acaba ev kullanımına e, geçmesi yeni bir şey. Yani bu teknoloji biraz endüstri kullanımına geçeli epey oldu. Hmm. Evet. Ama ev kullanımına kadar küçüldü ve ekonomikleşti. Ucuzlaştı. Yani bu, bu onun için evde ne yapılabilir diye. Örneğin geçenlerde seyrettiğim bir tane filmde bir dizide adam mesela silah yaptı. Yani e, 3D printer kullanarak hiç e, şey, takip edilemeyecek bir silah yaptı. Ama kullanılan polimer dayanıksız olduğundan ikinci ateşlemede patladı falan silah. Yani e, buna da imkan veriyor yani birçok şeyi üretebilir. Tabii buradaki bir polimer teknolojisi var. Demin e, yani Loslar çok Murat güzel söyledi. Anlattı, evet. Yani harika bir teknoloji o. Ya yani gerçekten orada bir yüksek kimya var. Hani o onu e, tabii bu nereye kadar gidebilir. E, oradaki şeyle de bağlantılı biraz ama yazılım ve yazılımın e, nakli konularında e, oturmuş bir şey var. Yani bu, bugün çizeceksiniz bir şekil ve onu yapacak. Bunu tabii ilerideki şekli yani bir boy ilerisi şu e, ...nano teknolojide acaba bir şey yapılabilir mi? Yani nano printerlar, yani nano 3D printerlar e, konusuna geldiğinizde... ...işte orada e, gene bu polimer teknolojisine ihtiyacınız var. Orası çok enteresan. E, şimdi linkini, linki hatırlayamıyorum ama... E, ...nano scale'de bir Ferrari arabanın şeyini e, size atarım isterseniz. Biraz. Yani e, şu yapılabilir. E, çok küçük, vücutta e, sirküle edebilecek olan... ...bir parça yapılabilir. Örneğin siz şöyle bir şey buldunuz... ...işte kanser hücrelerinin... ...bilmem ne aralığı... ...işte şu kadar angströmmüş. Bunu tam buraya uyan... ...bir şey yaparsanız... ...nano parçacık... ...bu sadece kanser hücrelerini hedefliyor. Bunu ürettiniz... Şu hastaya özel ürettiniz, hani sizdeki özelliği buldu, orada anında uyguladık, anında ürettik bu üç boyutlu e, printerlerimizde o günkü diyelim hastanın kişisel verilerine göre göre hmm. ve o, o o anda çok kısa bir sürede bunu vücuduna enjekte ettik, bütün kanser hücreleri aynı gün öldüler. Yani şimdi bu bu teknolojiye kadar gidebilecek olan bir e, şey e, hedef var burada. Tabi bu hedefte e, cazip bir hedef. Yani ya da şöyle düşünün daha bir adım daha gidelim. Bu e, polimerler öyle gelişti ki e, kalp kapakçığınızı sizin e, imal ediyor. Yani <gülüyor> dışarıda imal etmiyor. Vücudunuza o sırada bir e, jel atıyor. Siz o jeli hedefleyen bir sürü lazer ya da whatever teknoloji artık bir tür e, ultrasonik bir şeyler olduğu yerde oluşturuyorsunuz onu. Yani daha henüz vücudun içerisindeyken e, oluşturabiliyorsunuz. Orada sertleşiyor o sırada. Şimdi bunun gibi birçok şey e, Eski düşünülüyor. Eski kapak ne olacak peki? İşte on, on, onu o sırada... <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> <gülüyor> Yaptık ve eskisi çıkarmak kaldı değil mi? Emet yani... Hanım gibi soruldu. Mutlaka <gülüyor> onun da bir çözümünü bulacaktır bunu bulan o, herhalde. Onu da olur. geriye çekermişsiniz. <gülüyor> önce bir, <süredir>. önce bir <gülüyor> polimer bıçak <gülüyor> yollayıp onu kesiyoruz. <gülüyor> yani çok değişik kullanımlar e, olacak. Bir de benden olacak. alay ettiniz demin moleküler programlama dedim diye. Yok yok siz çok, çok, çok Ay, ama doğru yani, söylediniz. Ama bir dakika şu anda konuştuklarımız güncel. Hı hı. Güncel derken hani iki yılının güncelliği anlamına <gülüyor> <Vedat>, katılıyor. Vedat, <gülüyor> Vedat Bey. E Bey hala Kısmen. niye gelmediği bekliyorum Kesinlikle çok, çok haklı var. bence de. Where is my jetpack diyorum hala evet. yani. O 60'lı yıllarda vardı hala niye sırtımızda yok yani. yani. Bir müzik arası verelim mi? Ne <gülüyor> dinliyoruz bugün Vedat Bey? <gülüyor> Sweet Ballroom, ballroom Blitz. Um... 94.9 Açık Radyo'dayız. E, Sweeten Ballroom, Ballroom Blitz dinledik, pardon. E, bugünkü konumuz gedikli konuklarımızdan sevgili Vedat Görer. Onunla beraber e, yeni teknolojiler demeyelim, ileri de, yani ileri derken henüz olmayan teknolojileri konuşuyoruz aslında. Ama çok yakın. Yani belki NSC de var, bilemiyoruz. <gülüyor> yani peki biz e, biz halkta henüz olmayan diyelim o zaman. Evet. B bizim seviyeye inmemişiz. 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi çağının hukuku programı bugün gerçek anlamda bilgi çağı ve gerçekten ileri teknolojilerle hukuk ilişkisini bir araya getirmeye çalışmak üzere başladığı yayına. Ama o kadar ilginç konulara girdi ki Sayın Vedat Gürer ve sevgili Murat Lostar. Ee, üç boyutlu printerlerden başladık. Ee, hala da oradayız aslında. Kalp yani kapakçı yaptık onları. Kalp <gülüyor> kapakçı yaptılar Ama uzaktan hastanım. Şöyle düşünün şimdi, bir boy daha ileriye gidelim. Şimdi bu üç boyutlu teknolojiniz çok ilerledi ve e, anında e, küçük e, bağlar yaratabiliyorsunuz. Yani program böcekler. Böcekler. Ama bunlar uçuyor, kanatları var. Yani. Kanatları olduğu gibi içerisinde mesela öyle bir teknoloji yapıyorsunuz ki bazı emitörler, diyotları var, şeyleri var, sizi görüyor. E bir sürü kurgu film var öyle işte. Var ama şimdi Hı. burada şöyle bir tek şeye geçiyorsunuz. Artık etrafımızda bir dronlar oluştu. Şimdi biz hep drone dediğimizde yani insansız hava aracı diye işte bir tane garip kafalı böyle beluga Yunus'u gibi bir şey görüyoruz hep filmlerde. Ama niye hep büyük boy düşünüyorsunuz? Çok küçüktür onlar var. Sinek gibi bir şey etrafınızda 200 bin tane gönderiyorum. Aralarında kendilerinin de etkileşen softwareleri var. Birisi ölse fark etmiyor. Havada gezinirken üç boyutlu bir şeyler çıkartabiliyorlar. Etrafı ultraviyole de görebilirler. Çeşitli radar dalgaları da yayabilirler. İçlerinde zehir de taşıyabilirler. Yani belirli insanı hedeflemiş olarak da gidebilirler. Sizin kokunuza, ferameronlarına da kilitlenebilirler. Yani bunun gibi böyle düşündükçe e acaba bunlar daha da küçülemez mi diyorsunuz? Yani o andan itibaren mikro ya da nano e, boyutta e, tam size özel dizayn edilmiş neler üretilebilir? Yani hani, robotik e, çağı hep bizim alıştığımız işte böyle azimo hani robotu gibi. Ha. gibi. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> Bu, günlük gibi. hayata da yaşayabiliriz. Yani işte mesela çıkan sivilcemi kapatacak bir parça da yaratabilir orada. Şu, tabii kesinlikle tabii yani Ama, ne ihtiyaç varsa. E, bir adım izninizle geri döneceğim biraz da günümüze çekeyim konuyu ya da günümüze yaklaştırayım. E, bugünkü... E, Üç boyutlu yazıcıların ve onların yaptıkları üç boyutlu objelerin bir tane temel sınırı var. O da e, bunlar sadece ve sadece polimela, polimerlerden oluşuyor. Bir başka de işte bir cins plastikten oluşuyor diyelim. Ve dolayısıyla içinde e, yazıcının yazmış ya da basmış olduğu herhangi bir elektronik parça yok. Bunu biraz daha açık hale getirmek istersek. Ben cep telefonuna benzer bir objeyi basabilirim ama hiçbir zaman cep telefonluk yapamaz çünkü cep telefonun içinde olması gereken elekt elektronik aksam bugün için ama kalıp Heh. yapıyorsun. Şimdi bir dakika hiçbir zaman kalıbını demliyorum. yapıyorsun. Bugün yani. için bir, bir şu anda mesela ben hep merak etmişim dur bu transistörü. Yani çok büyük bir şey bu transistör. Gerçekten o Bell laboratuvarlarını e, tebrik etmek <gülüyor> lazım. Yani o ampullerden sonra şimdi transistörü oluşturan e, her şey bildiğim kadarıyla polimer yani metal, var metal mı? Metal yok mu? Bildiğim kadarıyla ee, bağlantıların da var. Var mı var. Ama şimdi şey, yani iletken bir şey arıyoruz. İletken. Polymer. Yani iletken polimer yapıyorsan... Arıyoruz. <gülüyor> yani, arıyoruz. Yani demek ki yapılabilir. Ha, hani. On demek. Şimdi ki. ama bugünkü... yani, radyonun içinde adam ot, adamlar oturuyor zannedildiğimler yani, günlerden nerelere gidiyor. <gülüyor> değil mi? Yani yani o evet. <gülüyor> evet ben on... televizyonu hala anlamış değilim ama. Ben zeki müren bizi görmüyormuş değil mi? Ya. <gülüyor> ben fax makinesinden hala fax çıktığında. Bir an duruyorum. Ya diyorum büyük bir teknoloji. <gülüyor> yani. Ondan sonra da gelip açık radyoda <gülüyor> e, nanoteknoloji ve dr drone'lar yani. Drone anlatıyorsunuz. E, tabii. <gülüyor> Onun hukuku tabii çok gelişiyor. Fakat. Ah, ben yani. de oraya gelelim. Oradan, oradan bir... ben oraya gel gelmeden çok özür dileyerek çok e, <gülüyor> hoş bir anıma parmak bastınız. O yüzden e, seyircilerimizin de özür dileyerek bir 30 saniyenizi çalacağım. Fax teknolojisinin artık bugün bırak. Tığımız fax teknolojisinin çıkışı benim üniversiteden aşağı yukarı mezun olma e, yılıma neredeyse tam uyar. Bir iki yıl önce, bir iki yıl sonra öyle bir şeydir. Türkiye'ye gelmiş e, üniversiteden bir arkadaşımız e, o zamanlar işte yarı zamanlı iş arıyor yazın gitmiş Türkiye ilk defa e, fax cihazı getiren bir şirkette işte satış görevlisi uzman olarak işe başlıyor. İlk gün gidiyor işe başlıyor gidi, ertesi gün işte görüyoruz hafta sonu ne yaptın işte işe başladım ne yapıyorsun işte faks satıyorum. Faks mı o da ne? İşte hayatımızda hiç faks görmemiş olan bir topluluğa bu arkadaşımız anlatıyor. Diyor ki işte e, ortada telefon var. Peki e, telefonun bir ucundaki cihazdan kağıdı sokuyorsun. O, o kağıt öbür taraftan çıkıyor. Ha, güzel. <gülüyor> Biz ki yani hepimiz mühendis vesaire sağlam bir ekip... ...hadi canım olmaz öyle şey... ...kandırmışlar seni dedik... Evet. <gülüyor> ...30 saniyen bitir lütfen buyurun... ...orada tabii etimolojiye gene takılırsak... ...faks kelimesi de faksimile. faksimile... ...yani tıpkı birebir kopyalamanın... ...hani e, şeyi... E, ...kısaltılmış hali... ...şimdi faxlamak diye... ...örneğin bir fiil, fiil çıktı yani... ...e Ama, varsa... E, ...googlelamak var... ...googlelamak da var... ...yani o tabii gelişen... ...dil adapte oluyor... ...yani teknolojiler... E, ...teknoloji yaratanlar... ...dili de belirlemeye başlıyor... ...bu... E, ein yani dronlar ya da işte insansız hava araçları ya da insansız herhangi bir şeyi onların istediği pardon <gülüyor> insanlık suçu Yok, yani oradan kim sorumludur? İşte bakın oradaki olay şu. Yani bur burası çok hassas bir konu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Nevada'da bir bina yapıyorsunuz. Bu binanın içerisinde 40 bin kişi istihdam ediyorsunuz. Dünyada gökyüzünde henüz hala hazırda uçan uçmakta olan 10 bin kadar e, insansız hava aracını buradaki insanlar mesaileri geliyor. İşte George sen kalk ben oturayım diyor ve bir ekranın karşısında e, sanki orada uçuyormuş gibi Afganistan üzerinde, Suudi Arabistan'ın veya herhangi bir nerede problem varsa. Onun üzerine uçuyor. Her yıl, her geçen yıl bunların bir de yetenekleri artıyor. Yani eskiden sadece rekonesans e, konusuyken şi, şu anda artık bomba da atabiliyor, nükleer de atabilir. E, yani istediğin yapabilir bu artık. Her şeyi yükleyebiliyorsunuz. Kendi kendini savunma rutin programları gelişti. Saldırıya uğradığı zaman flareler atıyor, kenara kaçıyor. Ya Size, tarımı sabote ediyorlar mesela. Neler neler. yani. Sizin pembe domateslerinizi hasta ediyor bir gecede adam. Yani tabii tarım e, Sabotajı için bazı e, şey bak, bakteriler var bir ülkede. Ben Datça'da e, duydum buna benzer bir şey aslında. Tümefasyans hatta yani. ismini hmm. Argo Ar Ar Ar bacterium tümefasyans adlı bir tane bakteri var çok tehlikeli. Yani bunu, mesela bu, bunun gibi e, şeyleri de yukarıdan atabiliyorlar. Şimdi tabi bunların hepsine baktığınızda insan insana temas etmiyor. Şimdi eski savaşlarda yani Enes yürüyordunuz karşınızdakini kılıçlıyordunuz falan yani. Deşiyorsunuz. Tabii ondan sonra ne diyor e, Köroğlu? Vay diyor şey çıktı e, e, tüfek çıktı mertlik bozuldu. Yani on mesafe kayboluyor artık rakibinizi görmüyorsunuz. E, şimdi çok daha uzadı bir hava kuvveti yerinden kalkmadan böyle uzaktan yok edilebiliyor bir uçak tarafından. Daha da uzadı. Nevada'da oturan sabahleyin işine normal giden bir adam için orada bir target var. Buna basıyorsun yok oluyor. Kaç kişi ya elli bin falanmış. Yani onu hissetmiyorsunuz artık. Şimdi bu tabii acıma, acımasızlığı doğuruyor. Bence yani samimi olarak söyleyeyim bu e, oyunlar soyutlanıyor çünkü. Evet. Yani şu anda piyasada hani first person shooter FPS denen hı hı. oyunların hepsi bence bu, bunun için kuruldu. Yani orada beynini dağıtıyorsunuz. Acımasızlığa alışsınlar diye Kesinlikle. Şimdi, sonra da bu teknolojileri şimdi, şimdi bak, satalım diye. Şimdi 69 yılında değil mi? Life dergisinin kapağında Vietnam'ın e, fotoğrafları çıkmasaydı o savaş bitmezdi. O fotoğraflar çok sakin yaşayan Kapısının önünde arabası, tavasında bifteği olan ortalama Amerikalı'nın midesini bulandırdı ve onu hayata geçirdi. O bu nasıl bir şey olur dedi ya bu ben yapıyorum bunu dedi. Bu sorumluluk hükümetlerini istifa ettirecek seviyeye geldi ve savaş bitti. Şimdi bu yok artık o sorumluluk da yok. Sanki o normal Doom şeyinde filminde insan öldürüyoruz. Şimdi bu tehlikeye sebep oluyor. O yüzden çok ciddi bir karşı çıkılması gerektiğine inanıyorum bu insansızlığın. Yani bu konunun çok çok daha sosyal bir analizin yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani hukuk var e, tabii hava hukuku anlamında ama yani o hava hukuku şuna yarıyor. Örneğin Amazon'dan Fiyazen. aldığınız kitabı 6. kattaki evinize drone ile teslim edebilir miyim? Ya da geçenlerde olmuş olan bir olay. Minnesota'da balık avlayanlar e, stora telefon ediyorlar diyor. Diyorlar ki ya bize bira göndersene adam da helikopter birayı size gönderiyor şeyin kenarına. Acaba bu yaygınlaşabilir mi dediğinizde işte hava hukuku gündeme geliyor ve yasaklıyor yani o konuları. Maalesef bu heyecanlı sohbeti <gülüyor> burada son vermek zorundayız. Süremiz doldu. Evet. Yani hukuk boyutunu çok konuşamadık ama zaten altyapı üst yapıyı belirler ilkesinden bakacak olursak konuşacak lafımız da yok yani. Yani ama alt burada karşı çıkması, İnsanların ama karşı çıkması ilkeler, gerekiyor. Ama temel ilkeler, insan hakları. Kesinlikle. Ee, Uzaktan öldürme çok. Bunlar ilginç. hiçbir zaman değişmeyecek olan şeyler tabii. Peki umarız e, başınızı ağrıtmadık sevgili Açık Radyo dinleyenleri. İyi bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. Bir haftalar. İyi haftalar.